Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığın duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz İmkansız Ve Hayır hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim Sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım imkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Çıktı lanet kadın tek vicdansızın O dertim neydi derdinden başka Ettirdin beni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 Ve tane kadar güzel olunabilir Ah be abi burnu fındı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı beller. Hırsız var çaldın kalbim kaldım dımdızlar Bu nasıl olur aşığım sıklam Sesin kulaklarımda hiç duymamış olmama rağmen düşük seni göremedim bir kere tabi o yüzden içimde matem halen madden manen bittim kabullendim yok bir İnsafsız ne vicdansızsın ilhamımsın ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım insaf ve imdat ve imsaf gözüm o Benim imkansızım imkansızım Çıktılar lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka etirdin beni Kızım çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derbinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündü Hüznümü döve gibi üzgün yüzümde Mümkün mü gülmek düştüğünde güldü Üst kere düşünmek seni büsbüyük bir külfik. Ay ay platonik Vurumum kötü kötü komediden de komik Bakar mı senin gibi serseriye yalan o hiç Yakarım şehrimi alsın asker ya da polis Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoşum ama kaşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile ladesi Kafamı duvarlara vuruyorum lanet şey diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazla siler kaptırdım sorunum bu rüyada Gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? Imkansızım imkansızım çıktılar lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdimden başka Etirdi beni istiyorlar Yan kızım çok insafsızsın insafsızsın Çok güzel silah net olsun insan mısın? O derdin neydi derdin dan başka.